3-4 sene oldu. Birçok farklı metot denedik, yanıldık falan derken en optimumun bu tarz bir şey olacağını ancak vardık <gülüyor> ve böyle bir şey kurduk. yani Çünkü eskiden onun atölyesi farklı yerdeydi, benim yerim farklı yerdeydi, kızların farklı yerdeydi falan. Ee, derken derken evet abi biz böyle hani, şimdi önce atölye kurmamız gerektiğini anladık. Sonra işleri orada yapmaya başladık. Sonra atölyelerin yetmediğini anladık. Ama Türkiye'nin durumu yüzünden tek başımıza böyle atölyeler kuramayacağımızı gördük. Hı hı. Öte yandan 10 tane böyle atölye yani şey gibi işte abi köprüde her bir sürü araba var hepsi tek kişi gibi. Hı hı hı hı. Yani, yani piyasada 10 tane böyle atölye var hepsi tek yani kişilerin olmasının şey, saçmalığını şey, anladık şey, falan, falan filan derken. Bununla bir çok şey var. Şimdi böyle bir şey girerken sürdürülebilir olman lazım. Şimdi böyle bir şey kurarken bir tane şey düşünerek yapamazsın. Yani bir hedeften yola çıkamazsın. Birçok pozitif şeyin bunu göstermesi lazım. Mesela Sürdürülebilir olmak Hı -hı. İyi şey yani bir hayal ediyorsun şöyle bir şey yapacağım ama işte param yetmiyor. Şimdi çok kişi birleştiğin zaman 40-50 birleştiğin zaman para kaybısı azalmış oluyor. Çünkü ne oluyor masrafları bölüşüyorsun. Zorda olduğun zaman birbirini destek veriyorsun. Falan. Bir sigorta alıyorsun aslında. Sosyal bir sigortalama modeli oluşuyor. Hı -hı. Var. İki e, Know-how inanılmaz artıyor. Dönüp soruyorsun. hız inanılmaz artıyor. Yani sen hı. normalde ben Osmanlı'a her sorduğum şeyi mail atıyorsam, Osmanlı'a nefret ederdi yani. Ayrı bir atölye olsaydı. Evet, diyordu ya, ben bu adamla daha çok görüşmek istiyorum. Bir de, de siz yok. sürekli iş yapıyorsunuz birlikte. Yani evet. Tanıştığımız yani tanıştığınızdan beri aslında, aslında az yapıyordu. Bu seneden önce, yani iskeleden önce çok çok iş yapmıyorduk. Bu seneden iyiydi yani iskelediği birlikte iyice yükseldi. Yani hep şey vardı, abi ben bu adamla daha çok görüşmek istiyorum. Bu insanlar da daha Sık görüşmek istiyorum. tutuyorum. Vallığımdayım. Adam modadı. Diğer bir de yani yoldan bezmekten hem bir de, de böyle sürekli misafirlikle gidip bir de olmaz. Bu bayağı optimum çözüm oldu. Candaşlar da aynı mesela. Candaşlar aynı anda karşıda aşağı yukarı bir yer açtılar kendi yerlerini. Türkiye'de bir tane o, oraya yaptığınız bir mapping vardı galiba. Yok, candaşı e, Ars ya yapıp canvas'u yani yukarı <gülüyor> aldı. Sonra Ars çağrıldı. Orada Candaş dedi ki beraber yapalım dedi, hep beraber iş yaptık. Ondan sonra arsettronik yaptığımız işi gören bir Rus müzedeki çalışan birisi Rusya'da mapping istedi Candaş'tan. Candaşlar bir yer tutulmuş olsaydı belki hep beraber oraya da gidebilirdik da hep beraber buraya da yani. Çünkü orada aslında dediği şey çok doğru. Beraber çalışmaktan keyif aldım şeyler var. Burada keyif ama çok acayip bir şey, şey değil bu. Ee, Yan yana çalışılabildiğini gördüğün hmm. insanlardan bahsediyoruz. Yani hmm. keyif o kadar basit. Yani ben bu insanla iş yaptım, mutsuz olmadım. Yani hmm. bir, bir, bir rahatsızlık hissetmedim. Çok iyi olduğu falan değil yani derdim. birlikte de çalışabildik yani. Evet, evet, çalışabildik yani o kadar. İşin kalitesi kişiden çok süreçle alakalı. Evet. Ee, dolayısıyla hani o potansiyeli hissettiğimiz insanlar zaten var düzey. İşte onlardan böyle mesela canlaştığa karşı böyle bir yer açtı işte, biz burada bir yer açtık. Ee, bu tarz haplılaş da zaten aslında oluşmaya başladı işte Atölye İstanbul bir örneği işte GE'nin de İTÜ'de bir araştı bizim Epitom orada şimdi on, o başlığı bir örneği ama yavaş yavaş böyle kolonileşmeye geçiyoruz. Bana şey gibi geliyor Biz de bak. İskele 47'deyiz şu anda tabii, <gülüyor> onu da <gülüyor> bu arada söylemek lazım. Evet. Osman Koçla Bagher Baylar konuşuyoruz, <gülüyor> konuşmaya çalışıyorum. <gülüyor> yani bana şey gibi geliyor bu gezi süreci bizim yaşadığımız bir savaş gibiydi ama savaş şu anlamda konuyor. Hani bu dünya savaşı yaşadığınız zaman dünya savaşlarında gördüğünüz sanatta gördüğünüz o dada şey var ya yani hani hiçbir şeyin e, anlamı olmaması. Yani mesela gezi bütün duvar yazıları falan aşağı yukarı o şeydi benim için. Yani artık yer yok, zemin yok, hmm. hepimiz havadayız, zaten gün içerisinde 5 kere ağlayıp on kere gülüyoruz falan böyle. Her şey çok komik, her şey çok üzümlü falan. Her şey çok. Her şey çok her şey evet. Çok. Ve o çok dada geliyor ve ben mesela şu an bir dada aşığım yani. O sürecin üzerine gelen şey sanki bana tamam okey hiçbir şey yok şu anda o zaman biz bir şey yapalım. Çünkü hmm. şeyi ümidini yitiriyorsun orada. Ee, büyük yapılar hani mesela yatarken hayal kuruyorsun, hmm. biri bir gün beni keşfedecek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 Şeyi falan da bozuyor mesela işte, yani yaptığın proje STK, sivil sosyal sorumluluk projesi olabilir. Bayağı keyfine yapıyor olabilirsin. Ya yani da tamamen para amaçlı olabilir falan. Ağzı olabilir bir sürü. Şey zaten sizin aslında burada yaptığınız şeyin de tam bir çerçevesi yok. O yüzden yok. onu tanımlamak için yine çerçeve yok ama çerçeveye sokmaya çalışıyor oluyoruz. Bir iki şey söylesek belki daha açıklayıcı olur. Tam olarak bir kendin yap kültürü. Tabi zaten İSKİ'nin iskeli, kurulmasıyla bu MAKER hareketinin ve MAKER toplantılarının çıkması çok paralel oldu. Hı hı. Ve bizim bu ilk senede böyle ilmi alnımızın bir seneyi de olur. Hı hı. Yani hem e, kavramsal olarak hem çevresel olarak hem bizim kendi değişimlerimiz olarak. Ben daha mühendislik yapmaya çalışırken veya ARG yapmayı severken şimdi bir anda böyle her fırsatta Anadolu'ya gidip oradaki üniversite öğrencileriyle konuşmaya Çatışırken buluyorum kendimi. Yani bu süreçler hepimizi farklı farklı etkiledi. Bu Maker hareketiyle iskenin paralel ilerledi. Ve o hani bizi de değiştirdi. Yani biz normalde burayı hani daha hepimizin ayrı atölyesi vardı. Birleşelim hmm. aynı atölyede oldum gibi açmışken. Derken öğrenciler Maker Moment falan derken burası biraz daha etrafa açıldı. Hmm. Hatta Ama hala, çok açıldı galiba. İşte hala. aynen öyle. Yani hmm. çünkü onun sebebi şey biz burayı tasarlamadan kurduk. E çantamızda neresine olacağı belli değildi veya işte hiçbir şey yani iş modelimiz de belli değildi. Buranın kuralları da belli, hiçbir şey belli değil. Halasının bir çok sebebi. Şey Çünkü hepsi böyle daha e, süreç içinde hani organik yapılarla ilerlesin şeyiniz. Yani bir problem çıkmadan onun önlemini almak gereksiz oluyor ya. Biz burada onu yapmamaya çalıştık. Yani gidip Ya e, bir yolda kuruyoruz. Sürekli gidiyor bayağı yani. Aslında ya yani ne oldu dediğin gibi hani biz burayı en başta kendimize açtık. Sonra Burada çalışmak isteyen insanları aldık. Bir yandan öğrencilerimiz ders gelmeye Hı. başladı. Zaten dört farklı kurum demeyeyim de inisiyatif var aslında içinde. Öte yandan onlar geldi bu sene e, derken e, O baktı... derneklerin gelmesi ayrı bir durum evet. aslında mesela. Hı -hı. O da, ama çok basit şeylerden kaynaklandı bunlar yani derneklerin maddi sorunlarından dolayı böyle çözdük falan mesela derneklerin gelişini. Dersler öyle mesela çok önemliydi benim için. Ben ders vermekten keyif alıyorum. Ve hani çok fazla da yapmak istemiyorum yani. Buraya geldiğimiz yapmaya başladık. E yapınca ne oldu mesela? Osman'ın hayat rütminde ders çok az vardı. Şimdi biz, ben burada yaparken Osman da girmeye başladı, ben derslere. Belki seneye Selin de Nagihan da girecek atıyorum, Zeynep de girecek. E, mesela bir insanın hayatında temel olarak baktığında kişisel üretimlerini yapması, işte ekonomik ref şeyini sürdürülebildiğini sağlayacak üretimlerini yapması, bunlar kesiş edebilir, aylık da Eğitim vermesi, çünkü eğitim kendi konumlanmanı sağlıyor mesela, e, güzel sohbetler yaşaması falan gibi bir sürü gereklilik var. Bizim yaptığımız kurumlarda, tanımadığımız kurumlarda bunların çoğun, yani bu çok önemli değil falan deyip atıyoruz yani mesela. Beden derslerinin çıkarılması gibi. Aynen, yani değil aynen. yani, eğitim programından. Tabii, yani ya da yapılıyorsa da göstermelik yapılması falan filan işte. Şirket tam yeri gelmişken asgari isimlerini de söyleyeyim, burada olan diğer Hı. elemanların. Yani Şirket olarak, e, Monolab var, Zeynel'in e, şirketi. Daha çok işte dijital tasarımlar, e, yazılımlar vesaire yapan. Zeynel var, Hı. Selin Lina bizim dışımızdakileri söylüyorum. Amber platformu, işte Amber e, Biz Derneği burada. Hı. Şey burada, iletişim tasarımcıları meslek kuruluşu burada. Bir de bu bir var. Yani bu bir de mesela dönüşmiş. Dönüşüş Derneği. Eee bu da güzel bir hikaye aslında yani Elif mesela bir, şey, bir yer açtı. Sonra mekanı ekonomi olarak sürdüremedi. Çok yakındaydı o da aslında. Evet çok yakındı yer değildi. Sonra bu buraya geldi şimdi geçici olarak ve belki kalıcı bilmiyorum. Bu da ona bir nefes zamanı veriyor aslında mesela. Hı -hı. Bu tip şeyleri bizim sağlığımıza çok değerli geliyor bana yani. Çünkü gerçekten şeydi vardı bu hikaye. Ya, pokerde var işte.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 şey diyorlar, yani iki kere hayatımıza birbirimizi destek olalım, iki kere, o da şu, sıfırı vurursak hı hı. bir milyon dolar verin. Çünkü ilk bir milyon dolar kazanmak çok zor ama sonra bir milyon on milyon yapmak kolay. Mesela iki kere birbirlerine iki kere sıfırlık hak veriyorlar. Zaten bu bundan kazandıkları paralar hani milyon doların çok üstünde, dolayısıyla yani onlara göre bir oran belirliyorlar. İki kere nefes hakkı veriyorlar, bu kadar basit. Ve bunun gibi kendini sigortalama o ekosistemde çok daha doğal oluyor ve yani, işimiz için uygun gibi geliyor bana aslında bir de normalde beraber çalışmaya başladıktan sonra böyle bir birbirine tutunma durumu var ya hı hı. biz biraz onu yapmıyoruz o iyi oluyor <gülüyor> Yani hem atıyorum. aşağı çekmek hem yükseltmek adına söylüyorsun aynen aynen yani, ya, hızlı gitmek istiyorsan tek git uzay gitmek istiyorsan çok git gibi yani biz o ikisi arasındaki kopmaları bağlanmaları biraz iyi oturttuk mesela Zeynep şey yapıyor işte Cosgap desteklerini falan bakıyor bayağı. Hı -hı. Ben ilgilenmiyorum. Gelip ve de hani Zeynep gel, benim bu konuda darlamıyor. Ama öte yandan işte bager işte ders veriyordu. O beni ders vermeye teşvik ettiğinde o uyudu falan. Yani hani Hı -hı. birbirimize böyle... Ee... Tatlı sert yani. Evet. Evet. evet. Böyle zaten bak çerçeve yok diyoruz ya. Çok ağır bir çerçeve var aslında atölye. O da şu iç huzuru yani. Hı -hı. Çok acayip ama bu yani. Hani huzursuz olmayalım. Ee, tartışabilelim.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 Kendi onu bulur diyoruz yani. O açıdan kopyalanamaz bu model. Çünkü kişisel yapıları, karakterleri çok bağlı. Hı -hı. Ama şu açıdan kopyalan bir şey, his açısından kopyalan bir şey. Yeter ki hani o, o, o kafanda bir planın olsun, bir şeyler yapıyor, ihtiyacın olsun ve o sırada kendin gibi insanlarla yola çık modeli aslında yani. Hı -hı. Yakın olabileceği uyabilecek falan Yapımız öyle. Dediğin gibi yani bir taraftan biz en başta kuralları koymadık, sonra çok kalabalıklaştı. Sonra dedik ki ha demek ki biz hani kendimize açtık atölyeyi ama kendimize vakit ayıramıyoruz çünkü en baş hani bu e, herkes rastgele kapıdan girebiliyor e, o zaman buna bir şey yapalım hani hafta bir biraz tutumuz var bunda galiba ne zaman rastgele 47'den bahsese yok, şey, bir etkinlikten yok, yok, kapıları ama... herkese açık diye evet evet <gülüyor> ya zaten öyle yani biz de şeyi öngöremiyorduk ki bu kadar çok insan geleceğini ve iş yapamaz hale geleceğimizi öngörmüyorduk. demek ki çok ciddi bir açlık var aslında yani bunun gibi bir model olmadığı şey için görmek açlık... istiyor insan.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 yapabileceğin malzeme var. Know-how var. Ortam var. Bunları verebilirim sana ama motivasyon bende yok. Ben bunu üretmek istemiyorum diyorum yani. Ben istemiyorum çünkü onu üretmek. Sen üretmek istiyorsan sana makinaları kullandırtırım, Mekanı sağlarım. Takıldığın yerde sorularını cevaplarım. Şu bu ama sen yapacaksın. Zaten kendini yapı olduğu için. Aynen öyle. Zaten yani... motivasyon içten gelmiş. <gülüyor> çünkü fikri başkalarına yaptırma durumu çok arttı. Ve bu artık şey ton tutmamış olmuş adam. Ya zaman içinde bu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 Deneyeceksin, yıkacaksın yani, çatır çatır yıkacaksın, hiç acımayacaksın. Ya da yapabiliyor musun onu göreceksin, sonra Tabii belki de. başka bir yere gideceksin. Hazırdan ya yani yapmak dediğin şey, mesela en ufak bir şey yapmak dediğin şey 3-5 gün ise, o 3-5 gün sana bir şey öğretiyor, hayal bir şey öğretmiyor yani. Sonra yaparken, aa diyorsun, şöyle döneyim, böyle döneyim, bilmem ne yapayım. Yani Cem çok iyi bir model burada. Kesinlikle. Yani bir komşumuzca mesela Hı. ve Çanseri fuarda karşılaştı yani çok komik. Maker Fuar'dan, evet, fuarda. ondan da ayrıca ya, bahsedelim, bahsedelim. Orada geldi yani böyle emin olamadım falan diyor, geldi evmini yazıyor, Allah Allah. İskele 47 yazısından hiç yani inanmadım yani düşünmedim. Kesinlikle. Ben komşumuz, mesela işte yani bankacı ve evinde hobi olarak bir şeyler üretiyor yani yıllardır. Hı. Ve kimseyle bunu konuşmuyor çünkü çevresindeki kitle o yani O tam doğru bir örnek bu konuda çünkü o gerçekten de yapmaya çalışıyor.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 hani uğraşmış, küsmüş falan neyse. Tüm o güruhu bir, bir şekilde topladı. Kaç gün içinde katıldığın fuar, fuar oldu. Evet, bayağı verimli geçti. Bir de aslında fuarın içinde insanların yapabileceği, uygulayabileceği alanlar da vardı kafalarındaki işleri. Zaten da daha çekici hale getirdi. Tabii yani. şimdi şöyle olduğu için bu fuar yapmak dışında başka motivasyonla yapılmadı. Hı. Dolayısıyla pratikti bütün şeyler. Yani bir tane sadece sahne vardı, konuşmalar olur falan diye. En Yalan tarafı orasıydı mesela sahne. Çalışan da o oldu. Öyle sahne oluşturmaya bence çok da gerek yokmuş. yokmuş. yani o ayrı bir şeymiş. ona aldı ya da birinin üstlenmesi gerekiyormuş. Tamamen yapmak isteyenler orada olduğu için işlerin sahipleri etrafta duruyordu. Yani sen yüzüne baktığımı görüyorsun heyecanı yani. Yaparken bizim çocuklar işleri sergilediler mesela o ufaklıklar böyle 6-7 yaşındaki çocuklar yani. Yani nasıl mutlulardı böyle. Çünkü gerçekten o işi sahibi olarak onu duruyor. Bir şey yapmış, bilgisayar mühendisi bir bilgi geliyor, nasıl yaptı sen bunu falan diyor. Çok komik diyaloglar oluşuyor ve doğru zamanmış, yoksa bu kadar büyük bir katılım olmazdı yani. <gülüyor> hani kaç kişi katıldı bilmiyorum ama 3-5 bin en az bir katılım vardı var diye tahmin ediyorum. 2-2 mekan vardı. Sahip mekan sponsoru oldu işte, dev gibi orada organizasyon var. Yanında böyle tamamen inanılmaz düşük bir bütçe yapılmış, yerken yani bütçesiz neredeyse yapılmış bir organizasyon var yanında Etkisi canlılığı öbüründen çok daha büyük garip bir piste aslında çünkü şey gibi diyor, kongrenin konuna şey gelecekti konu. Baya gelecek yanda oluyordu yani. Hani gelecek yandaydı yani. Kongre yapıyorsun ve yanda bir gelecek var. O simülasyonla gerçek arasındaki evet. fark gibi yani o kendin yap dediği şeylik olay öyle yani. Hani hayalet şey işte sınırları aş falan değil abi. Yap ve oradan zaten o hayaller çıkacaktır eee yani. Peki bu kendin yap zaten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 şey yok, yani şunu konuşabilir mi? Mesela seni salı pazarında yapılabilir, okey yani, süper idealist, bir şeyi, 50 kişi kararını veremez. Evet. Hı hı. Ama şunu yapacaksın, büyük hata yapmayalım, Pozisyonuzu doğru alalım, yani mesela şunu hemen konuştuk, daha ikinci toplantı, beyaz yakalı var bir sürü. İstermeyiz, ee, istemez gibi. E, tabii tabii, yani şey dediler mesela, abi niye yapıyoruz ki, yurt dışından getirelim. Aynen öyle. Ya, buraya aynen öyle. Yani ya, buraya sergidelim dediler, iyi bir cümle bu. Buradan yeterince proje bulabilir miyiz?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 Veya, ve bunu çok e, ticari de yapabilir hı hı. ve bu makerlığı değiştirmez, yani şey gibi düşün Güzellik şu, gelişmesi yapıyorsun, aha. ben de sana göre beğeniyorum, beğenmiyorum kardeşim yani, Aynen başka bir şekilde yok yani O yüzden sen makerlığı veya işte bu hackathonları, bu alanın kültürel öğelerini istediğin kadar ticari değiştir, gerçeği değiştirmeyecek O yüzden aslında ciddi anlamda dediğin gibi kaygılar bütmedik Orada işte anlatmaya çalıştığımız şey şuydu, bunu yaparsan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 ne oluyor? Tüketim kültürü dediğimiz şey o zaten. Burada da tüketiliyor yani. Şişiyorsun, şimdi sen kendi yapıp kullanıyorsun. Do it yourself de yıllar önce çıkmış bir şey aslında. Mesela bu kavramdan hiçbir önemi yok yani. Oradaki önemli olan şey şu, üretiyor musun, üretiyorsun. Heh. Üretirken sabit bir şey üretiyoruz. üretmeden bahsetmiyoruz. Nasıl bir üretmeden bahsediyoruz? Gerçekten günün dinamiklerine uygun bir üretmeden bahsediyoruz. Ürettiğin şeyi adam gibi paylaşıyor musun?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 Yapısı e, dağıtık bir yapı, şirket yapısı. Garip yani, ben hiç anlamadım. E, Ongun orada birey olarak vardı Türksel'den ve o işleri değiştirdi bence. Yani evet. kurum gibi değildi. Fuarın olmasına evet. yardımcı evet. olan bir Evet, destek evet. olan Ongun'dan <gülüyor> Türksel'den. Bizim de gerçekten Ama şey yaptı. Ama aynı zamanda işte Ongun orada iki karakterle oynadı. Bir taraftan şey Makers Türkiye sitesinin kurucusu, diğer taraftan da Türksel'de ...çalışıyor hı hı. ve o kendi içinde o dengeyi iyi kurdu. Hani de zaten nerede... meseleye hakim. Aynen evet, öyle. Yani... Nerede Makers Türkiye ongun olarak konuşuyor, nerede Türksel ongun hı hı. olarak konuşuyor iyi ee, hemdül etti. Biz de bir kurumla muhatap oluyoruz değil. Hı hı. Bir kurumda, bizim alanımızda motivasyon olan biriyle muhatap oluyoruz ki Bu önemli bir fark aslında. yani hı hı. Dev kurumlar da yoksa çalışamazsın. Biz çok dinamik yapılardan bahsediyoruz, böyle yürümüyor işler yani. Çok ilginç bir şey, fuar bitti. 5-10 gün sonra ilk toplantı yapıldı bir, sene, bir sonraki sene için ve herkes aynı heyecanla geldi yani hani bu çok garip mesela hı hı. alıştığımız bir şey değil ve şu anda işte bu, bu çarşamba yine Stüdyo X'te oturacağız bir sonraki mektup ile konuşacağız. konuşacağız isteyen gelebilir yani hani mesela her ayın ilk çarşambası evet. yapıyoruz toplantıları ee, ve bayağı açık yani ve gelenler zaman bir süre ne oluyor burayı anlamıyor ve kimse de anlatmak derdi değil yavaş yavaş. Hı hı anlaşarak ilerliyor her şey. Mesela biz bu sene için şey stratejisi, benim motivasyonum o. Küçük küçük bir sürü yapmalıyız. Büyük, daha da organik hale gelmeli diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden ben seni büyük yapacaksa yapacaksak eğer, yapana kadar 5-10 tane yapmayı küçük çapta... Deneyimlemeyi önemse. Farklı kurumlarla, farklı yapılarla falan filan. Yani mesela Amber'ın içinde bir şey olabilir. Efendim bir eğitim kurumuyla bir şey olabilir. Kim eğitim teknolojilerin var mesela. Onlar dediler da böyle bir şey yapalım. Orada olabilir. Mesela ben eğitim tarafına kendi adıma daha çok güveniyorum. Bu bütün ufak tefek organik şeyler yapmak lazım. O ikinci sene daha çok yayılma evresi olacak. Dün eğitimden bahsettim bu arada ve küçük fuarlar yapmaktan bahsettin. Sen aslında hep çocuklara yönelik de çalışmalar yapmak üzerine evet. düşünüyorsun. Ben yani kişisel olarak motivasyonu daha çok şey keyif alıyor. 8 senelik üniversite dersliyorum. Tasarım öğrencilerine dersliyorum.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 Baya iki ay ayda birisi işte ilk aplikasyonunu çıkardı bu kutlayda efendim işte birisi Arduino'da, Arduino dersi yapıyoruz hani zorlanırlar falan diyoruz baya tıkır tıkır yapıyorlar yani. İkinci en derste. küçük altı sanırım. Altı, altı yani ikinci derste öyle 10 yaşındaki çocuk ya şeydi ya ben Unity'de ateş atmak kodu buldum onu kopyaştırdım falan ki yani Unity böyle iş falan yani şey yetişkin Hı -hı. development environment gibi düşünürüz. 10 yaşındaki çocuktu ya işte ateş altı oldu onu korku besledim çalışıyorum tamam şeyine gelince işler değişiyor. Tabii çözüfize kinet diye dedim sana dedik aa olur falan dedi kinet taktı işte fuarda kinetle cam kurma oyunu falan yaptı ben yapamam yani bilmiyorum Hı. hiç bağlamadım kinetini önce falan önce de açmadım hiç yani bir kentkent de yapıyor işte zaten kodrologunun biraz mantığı orada yani Hı. sen bir şey öğretmiyorsun yani zaten <gülüyor> onlar yapacak Hı. sen diyorsun ki tamam yani al malzeme bu bilmem ne bu.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 daha çocuklarla uğraşıyor, işte Hakan, orta okul, Ziya Hoca, lise. Ben mesela daha üniversite yeni mezun olacaklarla falan uğraşıyorum. Çünkü o çocuğun normalize olması için bir taraftan da bununla hayatını kazanabilen hani rol modelleri de olması lazım. Hı hı. Şu anda orada bir eksiklik var. Bizim alt nesil bir şekilde tam girmedi bu olana. O yüzden orada bir kopukluk var. Şu anda üniversite mezunları falan giriyor ama 2-3 senelik ilk deneyimi olan pek kişi yok. Herkes ya 5 senedir bu işle ya yeni başlamış hı hı. Şey. E, Dolayısıyla, e, yani bence o zinciri tamamlamak lazım. E, şimdi hani sonuçta biz bunu öğretiyoruz, öğretiyoruz. Ama çocuk üniversiteden mezun olduğunda yine e, x bir şirketi girip normal şey çalışacaksa, sabah, seneze, akşam beş çalışacaksa veya hani endüstriyel iş yapacaksa falan neyse, alıştığınız işleri girecekse hı hı. o zaman onun da yine aslında çok bir anlamı yok ya. Tabii çok hobi seviyesinde bir şeyden ha. bahsediyor o zaman yani. Yaşam modeli olmuyor yani. Onu biraz daha yaşam modeline çevirecek <gülüyor> için böyle rol modeller çıkarmak yani bakın hani bu adam böyleydi bunları bunları yaptı bak şimdi hala hayatta. Hala, hala. hayatta hani <gülüyor> eğilmedi ne bileyim dedi, sokakta Hayat yaşamıyor falan ha. onları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 İlla herkesin full böyle yaşamasına gerek yok ama bir şekilde e, bunun bir hobi, bir merak, geçici bir heves bilmem ne olmadığını göstermek gerekiyor. Ve onlar birbirlerini gösteriyor bu arada. Yani 10 yaşındaki çocuk 20 yaşındakine aa bunlar neler yapabiliyor gösteriyor. 20 yaşındaki 10 yaşındakini aa bak buradan para kazanıyor kendi evinde yaşıyor bilmem ne falan gibi şeyleri gösteriyor. Bir şekilde bir hat oluşuyor. E Bizde zaten kafamızda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 o modelden bu modele geçirilecek bir şey değil de. Sizin de aynı anda götürülüyormuş yüzü göreceğiz belki de yani. Yani net olarak mesela fablab fikri de çok fazla alana dahil bir insan değilim ama fablabin ne olduğunu neler yapabileceğini az çok anladığım zaman direkt ya bu gerçekten endüstri devriminden sonra işte bir dijital devrim vardı. Ondan sonraki devrim varsa herhalde o da budur. Yani bu do it maker'dır. Fab Lab mantığıdır bitsen, diye düşündük. Sen Atomuz muhabbeti o yani. yani eskiden Tam şey vardı. Sonra sanal dünya, ilk sanayide evrimi. İkinci sanayide evrimi, 2.0 de olarak şey Şimdi de üçüncü sanayide evrimi aslında. Yani artık dijitalle ve fizikselin birleşik, beraber bir uyum içinde geliştirildiği bir ortam. O da üçüncü oldu. O yüzden o şey oldu. Hakkı üçüncü sanayide devrimi olarak geçiyor. Orada şey var, ee, bu 3D printerler çok...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 Kar yağdığı zaman iki ayrı yollar kapalıysa o treydimentre çok ihtiyaç var. Hı -hı. Yani hayat kurtulur. Anlıyor muyum Yani Bayağı orada böyle şey yapar, stent yaparsın yani ameliyat, malzeme üretirsin falan. Şimdi daha onları anlamadım Hı -hı. ama anlayacağız. Bir şeyler değişiyor. Sadece her şey e, değişmeyecek ama dijitalden kazandığımız kültürü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 yapıştırabileceğin an madde olacak, bastıktan sonra işleyeceğin bir madde olacak falan. Sen gidip böyle bir yerden mesela kıyafet almayacaksın belki, iklik alacaksın. Alet çantasından anladığımız şey değişecek. Evet. evet. Ya, ellerdeki evet. o zıvır zıvır çekmecisinin aslında çekimi <gülüyor> boyutu biraz değişiyor ama o çekince hep kalacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Tozlanmış ton evdelerden kaçış yok. Yani şeyi düşünsene mesela kıyafetin hepsini aşağı yukarı diyeyim kıyafet üretilen kıyafetin %50'sini evde üretebildiğini evet. düşünün. O Peki. zaman sektör ne hale gelecek? Evet. Burada başka soruyu doğrusu. Evet yani sektörün yapısı değişiyor. Sana ham maddesi adam sana reklam yapmaya başlıyor mesela. Hı -hı. Çünkü ham süper değerli oluyor. O halde, fabrikatör birisi hangi ham madde olduğu ilgilenirken ev hanımları bu sağlığa zararlı birazmış. Bilmem ne yapalım Hı -hı. bak bunu mikrodalga koyunca ha, abi şöyle oluyormuş. Evet, aynen öyle bunları konuşmaya baş. İçinde bilmem ne maddesi varmış konuşulmaya başlanınca aslında. Ama yine aynı dünyada yaşıyoracağız yani Bir şey değişmiyor sadece biraz bekleyelim. Yani biraz daha zaman var gibi. Ee, yani girişmek isteyenler erken denemeler için girişebilir. Biz de şu an onu yapıyoruz aslında. Yani ben ilk 3D Printer'ı 5 yıl önce falan yaptım. Rep Ve hani sadece yapmış olmak için. Parçası olayım diye yaptım. hiç kullanmadım yani, yani üniversitedeyim, bilmem ne. Şimdi biraz daha kullanmaya başladım. 5 yıl sonra falan biz bayağı iş üretim sürecimizin içine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 bunu 3D printerle yapınca hem rüzgüyo böyle yani 10 bin liradan 200 liraya düşüyor miktar diyeyim. Hem sürekli yenisini asabiliyorsun, kırıldığını tamir edebiliyorsun. Öte yandan çocuklara özel şey de yapabiliyorsun. İşte birine üstüne led koyuyorsun, ayrı Man oluyor. Diğerine bilmem ne yapıyorsun, Hı. Wolverine oluyor gibi gibi daha sempatik şeyler de çıkabiliyor. Ben o tarafta daha şey olacağını düşünüyorum. Biraz daha o tarafta, o da daha ilginç geliyor. Yani daha bu yani. dediğim protez kısmı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 Ki benim işime yarayacak o alet yani yine kendimizi tüketici kafasına sokup indireceğim Amerika'dan basacağım tek gelecek bilmem ne yapmayalım. Bu aletin en önemli işe yarayan tarafı sana özel olabilmesi, senin değiştirebiliyor olman, 3 yani tane parametreyle değiştirebiliyor olmaktan da bahsetmiyorum baya fikir bulabiliyor olman bilmem ne taraftı.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 yani sen diyorsun ki mesela şöyle örnek bir gözlük. Bir sürü kişi gözlük kullanıyor değil mi? Hanginiz kendi vücudunuz özel gözlük kullandı? Hiçbirimiz kullanmadık. Yani. Gittik bir gözlükçüden aldık. Şimdi kendi yüzüne özel gözlük tasarlayabilecek durumdasın ya. Baya ya o kadar özel ki gözlük değerken böyle her noktaya değişik eşit falan olabilir yani. Yani şu an en pahalı böyle 50 bin liraya yaptırabilecek özel yapım, gözlüğünden daha iyi bir gözlük evde basabilir durumda. Şimdi şu anda mesela şey seviyesinde, geçen Umut yapmış, internette de gördüm biraz şeyler var, ee, kurabiye kalıbı, <gülüyor> evet, kurabiye, evet, kurabiye kesme şeyleri var. Dondurma kalıbı falan var. Evet. Onları şimdi 3D printer'dan yapıp işte e, hani sabit yıldız ıvır zıvır varken Hı. işte Umut ne basmıştı? Batman logosu basmış mesela, Hı. kurabiye yani Batman gibi çıkacak. Buralardan başlayıp başlayıp ilerleyecek ee, bir şey durumu var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 Tabi bunun yayılması ve esas kendini parlatması, çıktısını göstermesi zamanla olacak mutlaka. Mesela düşünsene kap basıyorsun, kabı ne yapacaksın? Dışarıya bir yere koyacaksın, i̇şte ortamdaki ısıyı alabilecek, bilmem ne yapacak falan bir iş var. E kabın yüzeyine atıyorum solar enerji alabilen bir filamentten basıyorsun, İçine bilmem ne basıyorsun gibi gibi. Doğadaki organik malzemelerin herhangi bir özelliği neredeyse işe yarar durumda. Yani o yaramayan tarafları da var burada mutlaka ağacın ama ağacın çoğu yeri bir şekilde ağacın ağaç olmasını etkileyen bir şeydi. Hı. Yani bir tarafı kabı onu koruyor, öbür tarafı bilmem ne değil. Kabı aynı zamanda bilmem ne de yapıyor çünkü. Hı, her şeyi işletiyor. Veya o eskiden oymuş. Evet. Yani, çek meyveye dönüyor. Aynen bizim de üretebileceğimiz malzemeleri böyle üretme şansımız olmaya başlıyor yani. Hı. Çünkü fabrika çok şey yani 20. yüzyıl e, otomasyon, tek tip üretim.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 Yani hep baktığında 20. yüzyıl modeli her şeyde böyle. Onu star yapmak. Aslında bakıyorsun starlar kaç tane kaldı? Yani 5.000 kişi için bütün eğitim modelini, bütün şey ticari modeli falan olmuştur diyoruz. E bu değil ki olay. Daha çeşitli yapılar lazım. Ve şu anda artık o hakkımız var. Çünkü şöyle komik şeyler oluyor. Fabrika diyor ki ben daha güzel basıyorum. Canım, sen 3 basıyorsun, ben daha ucuza basıyorum. Fabrika tamam diyorsun, fabrikayı öğreteceksin. İşte kalıplar çıkartılıyor, mühendisler projeyi tasarlıyor, bilmem necep telefon telefonu yapacaklar mısın? İki yılda olur hale geliyor proje. yıl dinamik değişiyor. Sistem değişiyor. Çok evet, işte. kullanılmıyor oluyor. Aynen. Cep fabrika. telefonu kalmıyor, saat çıkıyor. Fabrika bu yüzden çökecek. Bak şeyden değil, yani öbürü daha güzelden değil. Ekonomik olarak anlamsız olduğu için fabrika çökecek. Yani biz geleceği keyfimize göre tasarlayamayız, gelecek dinamikler üzerinde oluşur. O yüzden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 Artık ne istediğini biraz daha fark ediyor olmaya başlıyor bunun için. Kendine... tanıdığı zaman da belki artık çok daha hakim bir şekilde hareket edecek. Tabii gibi. tabii. Yani burada o bütün şey değişiyor bak işte şirket modeli değişmeye başlıyor. Dolayısıyla senin oradaki klasik en babaları tutayım, çok iyi eğitim görmüş çocukları alayım, şirket kurayım kafası. Biz bir komünite kurduk arkadaşlar takılıyoruz. Abi Arduino örneğini anlatsın tabii. mı anlattın yani. Şimdi işte şey var mesela Arduino çıkışından beri zaten sanat ve tasarımcılar için gelinmiş bir elektronik aldı Hı -hı. ve ilk çıkışından beri sana tüm yani bir adet arduino edinmen için gerekli olan tüm malzemeleri, üretim planları her şeyi veriyor yani kopyasını yapabilirsin Kopy, yani Hı -hı. sen arduino şirketine neyse bir kuruş kazandırmadan arduino sahibi olabiliyorsun ve arduino bu duruma okey, bu durumda bir sıkıntı yok, bunun için yani böyle çıktı zaten, senin buydu Hı -hı. Ee,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 adamlar hakikaten bunu sabahlayarak yapıyorlar. Evet. O yüzden bir yerinde de hatası var. Bir yerdeki işte bacakların aralığı bir değil de yarım kalmış. Evet. Ve o bozukluk artık onun alamet farikası haline geldi. Onu düzeltmediler. O öyle kaldı. Çünkü ilk seriyori çıkardı, için de ona uyumlu kartlar ha. çıkartıyor millet. Şimdi değiştirilsin yani iş. Dolayısıyla hani o hata gibi gördüğümüz şeylerin aslında hata olmaması durumlarını <gülüyor> bayağı iyi açıklıyor. Öte yandan da hani bu tarz büyük şirketlerin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 müşterisini tanımadan onlar için ürün çıkartıyor ya, aslında mevzu orada patlak veriyor. Çünkü şu anda o büyük firmaların müşteri dediği insanlar bir ürün çıkartıyor oluyor ve adam yani kendi derdini hallediyor. İşte Blender diye bir program vardı mesela 3D modellerin programı. Adamlar dedi ki kapatacağız biz bunu. Blender kullananlar satın aldı şirketi, programı satın aldı yapay ve tüm kodları da açtı. Şimdi Blender artık open source bir program ve herkes hala hayvan gibi geliştirmeye devam ediyor. Ee, dolayısıyla hani bu tarz işte müşterinin artık müşteri şeyin ortadan kalkması, müşterinin kendi üretimini yapıyor olması, kendisine özel e, customization'lar yapabiliyor olması e, sektörü çok değiştiriyor. Yani bu alanda tek kurtuluş open source'a gitmek mi acaba? Ora <gülüyor> karışık. Şöyle, yani open source biraz da e, balon şu anda. Hı. Onu söyleyeyim. Çok iyi yanları var. Gerçekten. Ama e, mesela işte baktığınız zaman open source projelerin çoğunda çok fazla kişi destek olmuyor birbirine. E, yani ben open proje yapıyorum. İşte hmm. 10 kişi katılıp buna destek olmuyor genelde. Yani orada yani biraz dikkatli olmak lazım. E, lisansları doğru tanımlamak önemli. Hmm. Tamam bu önemli yani. Lisansımı ben bunu yani mesela şey mantığı var. Benim de kabul ettiğim bir mantık. Mesela share alike diye bir kavram çıktı bu Creative Commons'ta. Share a şu. Ben lisansımı açık yapıyorum. Hmm. Tamam mı? Sen bunu tek kullanabilirsin, bozabilirsin. Ama ben bundan para kazanmıyorum sen de kazanamazsın. Nuncumurum işte şey var. Şimdi bunun şöyle bir sorunu olduğu söyleniyor. Bu o insanın yaratıcını sınırpıyor. Çünkü belki para kazanacak ondan. Niye izin vermiyorsun ona dönüyor. Dolayısıyla bir saçma sapan lisanslar bulaşmaya başlıyor etrafta. Buna karşı olanlar var. Biri diyor ki ne yaparsan yap lisans. Yani tamamen free. İstersen para kazan, istersen başka amaçla kullan. Bu lisans da kuvvetli gidiyoruz. Oradaki tartışmalar ciddi. Hangisinin uzun vade daha doğru model olduğunu bilmiyorum bende. Ee, ama <gülüyor> şey, yani önce şunu yapmamız lazım, lisans kafasında. Şirketlerin e, elinden düdüğü almak lazım. Yani Disney'in yaptığı, işte 25 yıl benim bu ürünün lisansı var dedi, 25. yıl geldim 50 oldu, 50. yıl geldim 75 oldu, 75 geldiğime 100 oldu, artık ayıp. Yani bu ayıpları bir yok etmek lazım. Çünkü Disney'de o içeriği yani ürettiği hikayeyi sindirebilir, yazmadı yani, onu da public domain'den aldı yani, yani ortak hepimizin kullandığı şeyden aldı, hikayelerden aldı. E o zaman o da abartmasın yani lisansı. Çünkü lisanstaki amaç adam ölmesin, anladın mı? Şair ölmesin yani, onu öldürmeyeliydi. şirketler ölmüyor yani.